Tevzu billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evreline vel ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve man tabi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Ama ba'd salamu eyyühe l-isfan ve inne afbelal hadisi ve afbelal hediyyü seyyidina Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerl umuru muhtesat ve hâvükülla muhtesatın bidâ ve hâvükülla bidâsının dalâle ve hâvükülla dalâletin vesâîf vesâhibe hakimler. Ve bitneden muttasil ile Nabi Sallallahu Aleyhi ve Sallam'a, "Ennu kan, ıza kâne eşiyetu fi kalbihi niscalu, habbetin imanin illa gafu gufrâlehu. ben bil mislimine âmlesen, Fîmâ kal, ev kemâ kal. Aziz kıymetli kardeşlerim. Allah-u Teala Hazretlerimin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı, dünyada ahirette üzerimizde olsun. <gülüyor> Allah-u Teala Hazretleri şu mübarek, Mevlid-i kandilimizi cümlemiz hakkında hayırlı eylesin. Bu güzel günün hayrından, bereketinden, sevabından, ezilinden cümlemizi istifade edenlerden eylesin. Dünyada ahirette, Rahmetine erip rızasına vasıl olup hayır görenlerden eylesin. Allah aleyhi ve Efendimizin bugün doğumu olan Mevlid-i Şerif'i olan Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerini okumak üzere her pazar toplanıyoruz. Umumi ve geleneksel çalışmamız bu bizim. Bu hadisi şeriflerin okunmasına ve izahına geçmek. Önce. Başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ruhu pâkine hediye olsun diye. Sonra onun cin ve âlinin, ashabının, etbaının, ahbaasının ve hasreten saadat ve ruhlarına hediye olsun diye.